أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون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 Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. قَالُوا لَا اِنْ Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşlanmış olacaksın dediler. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي fethu bayni ve beynehum fethan ve najjini ve men min almu'minin Nuh dedi ki Ey Rabbim gerçekten kalbim beni yalancı saydılar artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar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 كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Etebenun bikulli rı'in ayeten ta'bason ve tettahizun masani'a allekum tahludun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 ve bana itaat edin. Ve takıl, lâbi amedkû bîma tâlemû, amedkû bî angamû ve ve ve In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 أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِذِينَ Onlar da şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir. اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Bak et zbuhu fa ahlakna hum innafi zalik la ma kana akther mu'minin inna rahim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 Ve tutrakûne Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında Ekinler ve meyveleri olgunlaşmış vurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Whatan pitoon min al jibal buyutan farihin, fattaqullah wa atiyyun, wa la musrifin.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 Ante Minel Musahharin Ma Ante İllâ Beşarun Miflunâ Fe'ti Bi Ayetim İn Kunte Minel Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden sen bir mucize getir dediler. "Bunlar nafsu Allah'ın şirbı ve sizin şirbün günün məlûm. Ve təməsü həbsü. İnfa xudakum Salih dedi ki.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 çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوْطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ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 Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da, insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddâşan bir kavimsiniz. <gülüyor> Onlar, ey Lûd, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler. قَالَ <gülüyor> اِنِّي Lut şöyle dedi, Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.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 ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü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 çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Keddebe ashabul eyketil murselîn İz qâle lehum şu'aybun alâ tehtekûn İnni lekum rasûlun emîn Fattekullâhe ve atîûn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 وَاتَّقُوا خَلَقَكُمْ Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ كُنْتَ مِنَ Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden sen üzerimize gökten bir parça düşür bakalım. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْتَرُهُمْ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır.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 Bi arabim Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir. Ve innehu zuburil evvelîn.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 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمَّا كَالُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indeseydik de, O bunu kendilerine okusaydı, yine de O'na iman etmezlerdi.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 Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir. Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı. اَفَرَأَيْتَ اِمَّتَّعْنَاهُمْ سِن۪ينَ ثُمَّ جَاءَهُمَّا Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, bir dedildikleri azap başlarına gelse. <gülüyor> elguna anhum ma kanu yumettun faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı ve <gülüyor> ma ehleknâ min qaryatin illâ lehâ munzirûn zikra ve mâ biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ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 Azabı uğrayacaklardan olursun. Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir. فَقُلْ تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur. Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar, her bir günahkar iftiracı yayınar. Onlar, şeytanlara kulak verirler onların çoğu da yalancılardır ve şu'ara vettebuhumul gavun alem tera enhum fi kulli vadi yehimun ve enhum yekulun ma la Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. İllellezîne âmenû ve amilüssâlihâti ve zekerrullâhe kesîran ve intasrû min ba'demâ bulimû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 Huden ve buşrâ lil mu'minîn Tâsîn Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.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 Hani Musa ailesine şüphesiz ki ben bir ateş gördüm gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş foru getireceğim umulur ki siz ısınırsınız demişti. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ومن حولها وسبحان الله رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا الله العزيز الحكيم ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekilerde mübarek kalınmıştır alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezehdir Ey Musa gerçek şu ki ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım bu el فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَ الزُّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبِ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ <Sessizlik> الْمُرْسَلُونَ Asanı Yerat Musa asaya atıp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 innahum kanu qauman fasikin elini koyununa sokta kusursuz bembeyaz çıksın bu da firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler. وَجَحَدُوا <gülüyor> بِهَا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 فتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيْهِ وَعَلَى والدي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ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 İni, wajd tum râ'at ve âtiyeth min kulli şeyi, vallaharşun âzîm. Ben sebah halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm.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 ولا سننظر اصدقت dedi ki bakacağız doğru mu söyledin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 اَلَّا تَعْلُوا Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُون۪ي ف۪ي اَمْر۪ي sözüne devam da,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 فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيُرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرج إلَهِم فَ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 قَالَ يَا الْمَلَأُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ Süleyman yanındakilere dönerek Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce Kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir dedi. قَالَ <gülüyor> اِفْرِيتٌ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 Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir, dedi. Kâle nekkirû lehâ <Sessizlik> Süleyman devamla Onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi. Ve lem me caa ti le a hakaza urşuki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 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللّٰهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ <كَافرين> Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi. قيل لها دخل الصرح فلما رأت حسبته لجت وكشفت عن سقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı. Walu taqasamu billahi lene beytenne ve ehlehu thumma lenakulenne liwalihi thumma lenakulenne liwalihi ma shahidna mehlike ehlihi ve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 Yaptıkları hilenin cezasını verdik. Benzur keyfe ve Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَثَّقُونَ Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ